İmadedi dinleyicilerimiz, güzel meselemiz, güzel konumuz, yuvamız idi. Yuvada anne baba, çocuklar ve diğer yakınlarla birlikte oluşan bir hak sırası var kardeşlerim. Hak üzerinde durmuştuk. Bir insan hak korurken, hak nedir derken, şu soruyu sorar: Rabbim Benden ne istiyor? Ben onu razı etmek için varım. Karşı taraftaki kula, insana veya varlığa da Mevlam ne görev vermiş? Bana karşı hizmeti nedir? Benden beklenen nedir? Karşı tarafın teşekkürü için değil, ondan menfaat beklediğimiz için değil, şu varlığa karşı ben vazifemi göreyim. Bu vazifenin sahibi Allah'tır. Allah'ımı razı edeyim. Böylece kulluk yapayım. Müminliğin imanın tadını tadayım diye düşündüğümüzde hem hak korumak güzel olacak, hem insan usammayacak. Yani bu yaptım yapacağım bir sürü yüklerimiz var, usammayacağız. Hem de karşı tarafı minnet altına sokmayacağız. Kardeşlerim eğer bu anlayış Kaybedilirse şimdi insan her gün ibadet neşesi içinde bir işi yapması var. Bu bir hayvana da hizmet olabilir. Değil ki canımızı versek az olacak değerlerimize, annemiz, babamız, Peygamberimiz, dinimiz, ibadetimiz, bunlar en büyük haklar. Yani bir varlığa bile yapacağımız hizmetlerde onun hakkını koruma derdiyle düşünüp. Allah'ımın rızası bundadır diye yeni bir fırsat doğdu İşte karşımda bir ihtiyaç, bir hizmet, bir hürmet alanı var Bende imkan var, akıl var, para var, sıhhat var, vücut var Ben bugün şu karşımda duran hakkı nasıl koruyayım da Allah'ımı razı edeyim Ve bir de bunun manevi hediyeleri de var Onun sevabını elde edeyim cennet nimetlerine ereyim diye düşündüğü zaman artık insanın hem karşı tarafı bu anne baba çocuklar aile diğer etraf olabilir minnet altına sokmaz görevimdir der sevap bundadır hayır bundadır zevk bundadır kendi içinde bunun bir hediyesi vardır Allah için yapılan her türlü hizmette kardeşlerim bu bir ibadeti yapmak da olur bu bir kötülükten el çekmek de olur her ne ki Allah için yapılmıştır. Öyle bir özel ve güzel hediyesi var. Onun içinde Allahu Teala saklı bir sevgi yaratıyor. Onu yapan mümine iklası derecesinde tatlıyor. Öyle olunca otantik diğer hediyelere mani değil. Sevaba mani değil, rıza'ya mani değil. Dünya sermayesi gibi yemmiyor. Ama yol açılıyor, kolaylaştırılıyor, mümine kuvvet veriliyor. Bu gözü, bu bakışı. Mümin kaybetmemelidir. Kaybederse yuva ve yuva içindeki zahmetler taşınamaz olur. Anne babası bile ahır gelmeye başlar, ölümünü bekler. Halbuki belki son on nefes içinde bir hasta anne babaya hizmet eden, onun haklarını korumak için çırpınan bir evladın belki son on saniyede alacağı bir dua dünyasını ve ahiretin mamureder. Bizim için karşıdan ne gelecek değil, ben ne vereceğim diye hizmet ederiz, hürmet ederiz ve alemlerin Rabinden karşılık bekleriz. Birinci önemli nokta burasıdır kardeşlerim ve bu bugünkü dünyada biraz anlaşılmaz gibi duruyor. Yani menfaat dünyasında ne yaparsam ne elde ederim, bir bu menfaatte göre davranılıyor, bu yanlıştır. Karşı tarafın işi görülebilir, ancak sen o manevi tadı alamazsın. Allah rızası için yapmadığından, bu defa insanlar adına bir iş olur. Belki insanlardan korktuğu için, utandığı için ne derler diye yapacağım bu hizmet aslında bir ibadet olmaz, zahmet olur. Yine de yapılır. Karşıya fayda da olur, fakat biz bir başka yöne dikkat çekmek istiyoruz, kendi nefsimiz içinde, sizler içinde. Böyle olunca kesinlikle bir insan kime ne hayır yapsa, hanımına, çocuklarına, anne babasına, komşularına, bütün varlıklara, kardeşlerim bunu az bulur. Şimdi Allah rızası için yönerlen insanda doyum olmaz. İlahi sevginin sonu yoktur diyor büyükler. Hiç kimse doymamıştır. Gerçi bizim inşallah Allah nasibimizi çoğalsın. İlahi sevgi dediğimiz tatlı dediğimiz şey belki bilmediğimiz bir şey ama olsun. Hayali bile güzel, sözleri bile tatlı. Ama muhabbetin merkezinde, muhabbetin ummanı olan Muhammed Aleyhisselam efendimizde, Ya Rabbim doymadım demiş. yetmedi demiş sonu yok buyurmuş o söylemiş aleyhissalatu vesselam demek aşıklar diyorlar ki Allah için sevmenin sonu yoktur Allah'a zikrin sonu yoktur Allah için hürmetin saygının hizmetin sonu yoktur ve cennete girene kadar buyurulmuş mümin hayra doymaz müminin kalbi neye aştır neye yetinmez kanaat etmez hizmete kanaat etmez sevgiye kanaat etmez gerçek müminler sebebi nedir karşı taraftan bir şey gelmiyor aslında insan veremiyor iade edemiyor belki o eşyayı seviyor belki bir varlığı seviyor o Allah için sevdiğinden arkası bitmiyor tadı bitmiyor hep yenileniyor hep güzelleşiyor ve müminler buna alışınca gönül artık düşmanına bile iyilik yapıyor düşmanını bile fırsat kollasa ki ihtiyacı düştü hizmet istiyor karnı doyacak bir hak doğdu Cenab-ı Hak koru diyor bunu yap diyor onun derdi Allah rızası ya onun içindeki manevi tadı almak ve bir kulluk yapmaktı ya hiç ona teşekkür de etmeyen hatta hakaret eden hatta arkadan üzerine bir sürü lanet okuyacak bir insana bile aşk almış fırsat düşmüş hizmet çıkmış Allah dostu hizmet eder ikram eder ondan teşekkür beklediğinden değil, hatta laf aramızda kalsın, yani bu çok ince bir şey, kitaplar yazıyor, ben de hayret ediyorum, bu Allah aşıkları, Allah rızası için iş yapar insanlar demek, yeryüzünde tercihlerini, alemlerin Rabbi Allah yapmışlar, onun sevgisini yapmışlar, bunlar kendilerini sevmeyenlere, iyilik yapmaktan daha fazla hoşlanırlarmış, bununla, Çünkü tam iklas hasıl oluyor. Çünkü karşı taraf eğer dostlar olsaydı, ete teşekkür ediyor, ya dua ediyor, ya hürmet ediyor, ya küçülüyor, ah diyor ne güzel yaptın ama ben karşılık veremedim, nefsin veya ruhun hoşuna gidecek bir muamele de bulunuyor. Sanki hayirin bir kısmının tadını o çekiyor, yani oraya gidiyor. Belki bir ihtimal onların da yaptıkları nefsin hoşuna gidiyor ve ondan tadı azalıyor. İçinde tatlıyı tadı ama şu kendisine teşekkür bile etmeyen katı adam ama ihtiyacı var ve dostun önüne düştü ona iyilik yapması öyle bir saf iklas istiyor ki teşekkür etmiyor hatta inkar ediyor hatta düşmanlık yapıyor kıymet bilmiyor ha zaten diyor ben sen kıymet bilesin diye yapmadım ki. Nefsine şimdi dönüyor aşık. Ben bu hizmetimi zaten Rabbin için yapmıştım. Bak sen de inkar ediyorsun. Nefsim de fırsat bulamıyor ki onu değerlendiresin. Onunla sevinsin. Aferin diyor. Ve o halden daha memnun oluyor. Acaba diyor. Bakayım kendimi de göreyim diyor aşık. Ben Allah için hizmet ederken insan seçiyor muyum? Dost düşman seçimi yapıyor muyum? Yoksa? Önüme kimin hizmeti geldiyse Rabbim işini yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye mümine fırsat da oluyor. Aşıklar bu yolu açmışlar, bunu yaşamışlar, bundan tat almışlar, bunu ahlak olarak bulmuşlar, bunu kitaba da yazmışlar, gönüllerine de yazmışlar, bunu bize de öğretmişler. Allah dostları, muttaqi müminler, akıllı insanlar böyleymiş. Kime ne hizmet etseler illa karşılık hiç beklemiyorlar. Ve kıymet bilmeyenlerden daha mutlu oluyorlar. Nasıl olsa Cenabı Hak zahi etmez diyorlar. Zahi etmez. Allah bilsin. Sen bir iyilik yap, at denize, balık bilmezse xalık bilir, yaratıcı bilir, hep bilir, hepsini bilir, hiç ihmal etmez. Allahü Celle Şeyhü, işte müminler bu noktayı da bulabilirsek. hizmette ve hürmette ve hak korumada o zaman karşı tarafı minnet altına sokmayacağız, boyununu bükmeyeceğiz, üzmeyeceğiz ve yaptıklarımızı az bulacağız. Bu hem bizi kıymetlendirecek, hem Allahımıza karşı yapabildiğimiz kadar saf temiz bir kurluk yapmış olacağız, hem de kime bir hizmet veya hürmet ettiyseğ üzümeyeceğiz, boynunu bükmeyeceğiz. Buna minnet altına sokmak deniyor. Karşı tarafa yaptığın iyiliği keşke yapmasaydın diyesi geliyor adamın. Allah korulsun. Özellikle kardeşlerim hakkını koruduklarımız anne baba olunca o kadar tavazu göstermeliyiz ki, o kadar ricai minnet etmeliyiz ki, özür dilemeliyiz. Ne yapsak hizmet olarak özür dilemeliyiz. Ve sonra hak sırasını Bilmek gerekiyor. Hak adamları, Allah rızasını arayan mümin kardeşlerim, anne babasını veya çocuklarını, ailesini ihmal edip de güya dışarıda hak adamı gözükmek, hizmet adamı gözükmek, hayır sahibi gözükmek uygun değildir. İnsan gülecekse, tebessüm edecekse önce kendi yavrusuna tebessüm edecek. Sevgisinin ilk kullanacağı yer. Allah'ın verdiği nimeti önce yakınlarından kullan buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Allah sana sevgi nimeti verdi, hürmet, saygı, ikram, tebessüm, yüz,、e、paranın dışında hediye bunlar, güzel nimetler bunlar. Yumuşaklık, aff etmek, sabr etmek, iyilik etmek, bütün şeyler güzel ahlaklar. Bunları diyor önce yakınlarınızda uygulayın. Sırayı kaybetmeyin. Anne babana uyguladın güzel. Hanıma uygula bu güzel ahlakları çocuklara ver sevgini onları okşa orada kalma devam et şimdi dışarı çık çık ve bundan sonra diğer müminlerin de kardeşlerin kabul ettiği müminlerin de kardeşlerindir onların çocuklarına da sevginden ver onların anne babalarını da manevi bir anne baba kabul et onlara da hürmet et onların yuvaları da senin emanetin olsun hizmet et bu sıra kaybedilirse Allah razı olmuyor Allah razı olmuyor önce hakları korumada sıraları da muhafaza etmek hak korumada bir görev oluyor kardeşlerim yine hak korunurken farz ile vacibi ve nafileyi sünneti karıştırmamak lazım geliyor bir örneğimiz var kardeşlerim bu örneği sizinle paylaşayım istiyorum Bir gün rahmet peygamberimizin zamanında aleyhissalatü ve selam bir kadın geldi Efendimiz aleyhisselama dedi ki ya Resulallah benim kocam beni dövüyor ne için dövüyor hem de işe bakın ben namaz kıldığım için beni dövüyor kocasının ismi de Safar bin Muattal diye bir şalıstır, bana zorla oruç açtırıyor ve bu kocam namazlarını da sabah namazını da zor kılıyor veya kılamıyor öyle bir haldedir üç tane derdini şikayet etmiş Efendimiz Ali Aleyhisselam kocasını çağırdı bu kadın böyle söylüyor sen bunu namaz kıldığı için dövüyor musun bu nasıl işdir ve sen buna zorla oruç açtırıyormusun? Ve bir de namazınızı sabah namazınızı zor kılıyor musun? Adam dedi ki, yar asurlallah ben bunu açıklamam gerekiyordu. Bunun söyledikleri doğrudur fakat bunun açıklaması vardır dedi. Nedir? Ben yeni evliyim. Bundan bir geceleri ibadet aşkı tutuyor. Farz namazlarda değil. Kendini veriyor namaza. Ben bunu bekliyorum diyorum ki kadın ben seni bekliyorum. Sen benim hanımımsın? Gel, benimle ilgilen. Allah senden bu namazı istemiyor ama ben seni istiyorum diyorum. Bu da geliyorum diyor namaza duruyor. Kısa suurler okusa razıyım. Bu diyor ezberinde bunun çok büyük suurler de var. Namazla diyor, ayrılıyor uzun uzun suure okuyor. Dayanamıyorum. Selam verdikten sonra buna diyor bu şekilde canlı yakıyor. Uzun suure okuyor, et ben sabredemiyorum. Nafilen namaz kılıyor. Sonra o zaman böyle deyince Efendimiz Aleyhisselam kadına döndü ve oradakilerine duyacağı bir şekilde bir insan fatiadan sonra kısa bir suure okusa ona zamu suure olarak yeter buyurdu. İşaret ettiler kadına ki sen böyle bir uzun nafilen namaz kilmayacaksın. Ve seni bekleyen kocana itaat edeceksin. Allah seni secde beklemiyor şu anda. Ya sünahamazı değil, sabah namazı değil, öğlen namazı değil. Allah'ın beklediği bir namaz değil. Nereden geldi sana bu muhabbet? Namazı kullanarak şeytan onları ihtimal yine ihtimal diyelim kendi iradesiyle de olur ama bu tercih yanlıştır. Öyleyse buyurdu kısa bir suyle oku ve kocan bekliyorsa onamazı tekrar et. Terk desen olur. Burada nafile var. şurada da bir gönül yapacağın insan kocandır emrini tutman onu memnun etmen de farz oruca gelince yine diyor bu kadının gündüzleri oruç tutma muhabbeti var nafile oruç ramazan-ı şerifte hep beraber tutuyoruz ben diyorum ki kadın ben yeni evliyim sen şu orucu tutma ben gündüz geliyorum benimle ilgilenmen gerekiyor benim seninle ilgilenmem icap ediyor diyorum ben bunu oruçlu buluyorum Tutuyorum, zorla orucunu açtırıyorum. Ondan sonra da ne olursa oluyor, yakın oluyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular, yine kadının tercihleri ve muhabbeti nafileyinin farzi karıştırmış. İyi niyetle, fakat iyi sonuç çıkmıyor. Sonuç da yak veya sıkıntı. Buyurdular ki kocası yanında olan bir kadın. Onun iznini almadan nafile oruç tutamaz, tutmasın buyurdular. Nafile, sunnet sevap, sevaplar sırasını Allah belirlemiş. Şu kocanın veya bu kadının hizmetleri nafileden önce geliyor, hak böyle, Allah böyle seviyor. Sonra demiş üçüncü derdine gelince benim babamın işi icabı, ben de o mesleği aldım diyor. Biz işimizi gece bitiriyoruz. Gece yarılarına kadar süren bir iş çeşidiymiş. Geç yatıyorum, zor kalkıyorum. Onun için benim sabah namazım dediği zorlanarak böyle kılmanın sebebi de bu işin yüzündendir diye söyleyince Efendimiz Aleyhissallem, ey Safban, namazını uyandığın vakit tam sonunda olsun, sondan evvelde olsun namazını kıl buyurdular. Ve buna benzer olaylar erkeklerde de olmuş. Onlara bir aşk muhabbet gelmiş kardeşlerim. Nafile ibadetle şurda hakkı korunacak. Annenin hakkı var. Anne çağırıyor. Sahabe-i kiramdan bir tanesi namazın içindeyken annesi çağarmış. Yine namazın içindeyken Efendimiz Aleyhisselam çağırırdı. Nafile namaz kılıyordu. O da iyi niyetle ve bildiğine göre şu namazını bitireyim dedi. Namaz bittikten sonra. Efendimiz Aleyhisselam uyardı onu ayet okuyarak Allah ve Rasulü sizi çağırdığında hemen icabet edin sözüne koşun. Ayetini duymadın mı diye sorunca namazdaydım. Yani bırakıp gelmen gerekiyordu. Yani o durumda demek o insanın hemen namazını ara verip öyle bir acil de durumdu ki Efendimiz Aleyhisselam o beklemeyi uyardı. Yani Allah ve Rasulü sıraya koymuştur. Hak bu sırayı da bilmek kardeşlerin bir ilmi halidir. Bu hakların sırasını bilmek ilmi hal'e giriyor. Farz olan bir ilme giriyor. Bunları karıştırdığımız zaman bir kısmı ihmalden karıştırıyor, ihmal ediyor, yapmıyor, bilmiyor. Bir kısmı canhalletten yapmıyor, yapamıyor. Öyle zannediyor. İyi niyetle de olsa bu. Geçici bir özür kabul edilebilir ama sürekli kabul edilemez. İnsan Allah'a razı etmek için vardır. Bütün ibadetler Cenab-ı Hak'ın hoşnutluğu içindir, kulluk içindir. Bizim kendimize göre bir şeyi eklemeye çıkarmaya gerek yoktur. Dinimiz en akıllı adamla akli en yeter, en az adama göre herkesi meşgul edecek, memnun edecek, Allah'a kulluk yaptıracak ibadet ve hizme şekillerini öğretmiştir. Hayatımızın her tarafına bize denge konmuştur. Allah'ın rahmet ahlakı bize öğretilmiştir. Boyası dinimizin her tarafına vurulmuştur. Bu ne demektir? Her yerde hadini bil, sıranı bil, edebini bil. Gayen kendi nefsini değil, Allah ise Allah'ın hükmünü bil. Rasulü öğretmiş, Muhammed aleyhisselam efendimiz, alimlerimiz bize anlatıyorlar. Bir Müslüman ilmi halini böyle bilmeli. Yaşadığım anlarda, sırada, zamanda, sabah, akşam, öğle Allah'ın kendisi için benden ne istiyor? Bunları farz derecesinde bilmek. Sonra diğer insanlara ait haklar ve hukuklar nedir? Bunların sırasına göre bilmek bir ilmi haldir kardeşlerim. Yoksa iyi niyetle haklar yenir, Allah'ın rızası aranırken meğer nefsin rızası ondaymış, hak suretinde şeytanın bir tuzağı olabilir, biz dinimize ve edebimize uymakla bu sıkıntılardan kurtulabiliriz. Bunları Allah rızası için hatırlatıyorum. Aynı şekilde erkeklerde kendi tercihleri, ben akıllıyım, ben iyi niyetliyim, ben hizmet ediyorum, ben sağa sola insanlığın yardımına koşuyorum diye, derken bunların sırasını bunları yaparken neyi ihmal ediyorum sorusunun cevabını bilmelidir sırasına göre giden insanlar hepsinde muvaffak olurlar zor da kardeşlerim zor olmakla birlikte ben kendi nefsime de size de duyuruyorum ki Allah'ımızı razı edeceksek etmemiz için ne yapsak azdır usule uyalım edebe uyalım şefkat merhamet peygamberi Muhammed aleyhisselam hepimize göre ölçüler öğretmiş onları öğrenelim ve yapmaya niyet edelim ve yapalım inşallah o zaman göreceğiz ki işlerimiz eşimiz aşımız aşkımız her tarafımız terbiyeli olacak güzel olacak hayır üzere olacak hepsinden sevap alacağız hepsinden Allah razı olacak buna mutluluk denir Nefis de sevinecek, ruh da sevinecek, anne de sevinecek, hanım da sevinecek, çocuk da sevinecek, komşu da sevinecek, yol da sevinecek, yolcu da sevinecek. Mesele budur. Allah'ımız bu sevimli dinimizi sevdirsin, öğretsin, gönlümüzü assın, örnekleriyle birlikte bize bu hakikatleri öğretsin inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim.